Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evlin ve'l ahirin ve ila cemil enbiya'i vel murselin ve ila cemil evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin E beraber kelimelerin manalarını anlamaya çalışıyorduk Bu kelimeler aslında sadece Arapça değildir. Her gün kullandığımız kelimelerdir bunlar. Yani bu kelimeler Kur'an'ı kelimeler, İslam'ı kelimeler hayatımızın içinde her gün kullandığımız kelimelerdir. Ama işi eğer Allah'ın doldurduğu gibi manayla doğru değilse, işi boşalmış başka bir mana doldurmuşsa, bu durumda biz o kelimeyi kullandığımızda Allah'ın murab ettiğini söylememiş, anlamamış, anlatmamış oluruz. Onun için kelimeyi Allah, o kelimeye hangi manayı yüklemişse, Bizim de o kelimeyi, o manayla anlamamız gerekir ki, doğru anlayabilen yaklaşık birkaç tanesini dün anlamaya çalıştık. Bir o kadarını da bugün inşallah öğrenmeye çalışacağız. Bu kelimeler bizim aynı zamanda ana dilimiz. Ana dilimizde kullandığımız kelimeler yani her müminin, her müslümanın ana dilinde kullandığı kelimelerdir mesela birkaç tanesini söyleyeyim selam, şeytan, iblis, cin, kibir, melek, secde, selavat, sabır, şükür, hamd, ibadet, helal, haram hep kullandığımız kelimelerdir yani ana dilimizin kelimeleridir ana dilimiz olarak kullandığımız kelimelerdir ama Allah'ın murad ettiği manayı taşımıyorsa biz de Allah'ın muradını birbirimize taşımıyoruz demektir. Onun için doğru anlamak gerekiyor. Yani Allah'ın o kelimedeki muradı neyse onu anlamak gerekir ki doğru anlamış olalım. Aynı zamanda birbirimize doğru olarak onu öğretmiş, aktarmış olabiliriz Önce selam kelimesini anlamaya çalışacağız. Selam Allah'ın ismidir. Allah cennete selam yördü diyor. Selamın manası anlaşılsın diye. Aynı şekilde müminler karşılaştıklarında birbirlerine selam verirler. Esselamu aleyküm. E eh bu kelimenin manasını Allah'ın murad ettiği gibi anlamamışsa o sadece içi boş bir kelimeden ibaret olur. Yani ha selam demişsin, ha selamu aleyküm demişsin, ha başka bir kelime kullanmışsın, günaydın demişsin veya merhaba demişsin fark etmez. Eğer mesele karşılaşınca konuşmaksa yani mesele o değildir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Size birbirinizi seveceğiniz bir kelime öğreteyim mi? Sahabe, evet Yaratıl Allah deyince buyurdu ki, birbirinize selam verin. Tanıyıp tanımadığınıza selam verin. Eğer böyle yaparsanız birbirinizi seversiniz. Hep birbirimize selam, selam veriyoruz da ama bir türlü birbirimizi sevemedik. Niye sevemedik? O selamın içi boş da ondan. Allah'ın murad ettiği manayı taşımıyor da ondan. Onu söyleyen söylerken neyi söylediğini bilmiyor da ondan. Karşıdaki de karşısındakinin kendisine neler söylediğini anlamamış ondan. Selam Allah'ın ismidir dedim. Allah peygamberlerine selam etmiştir. Selamın ala ilyasi mesela. Ya da Allah bütün peygamberlere en son birden selam ediyor. Bütün alemlerden Resullerime selam olsun. Allah'ın Resullerine bütün alemlerden selam olsun. Eğer Allah selam olsun dediyse o zaman bu çok önemli bir kelime olması gerekir. Biz de bunu birbirimize söylerken, Mutlaka ne söylediğimizi bilmemiz lazım. Biz de selam verdiğimizde ona Allah'ın selamı üzerine olsun, selameti üzerine olsun. Senin için Allah'tan selamet diliyorum, dünya hayatında selamet diliyorum. Yani dünya hayatındayken senin için cennet gibi bir hayat diliyorum. Aynı zamanda ahirette senin için selam yurdunu cenneti Allah'tan biliyorum Eğer gönlü bu manayı taşımıyorsa bu durumda o o sözü söylerken yalan söylenmiştir, Yalancılardandır. Yalan söyleyecekse bunu yapmasın. Aynı şekilde öteki de aynıyla mukabele ediyor. Allah ait kelimede buyuruyor ki bir Selamla selamlandığınızda ya ondan daha güzeliyle selam verin ya da aynı ile edin. Aşağısı olmasın. Allah her şeyin hesabını arayandır buyurdu. Her şeyin hesabını sorandır. Eğer biri sana dua ediyorsa sen de aynı dua et. Ya ondan daha fazlasıyla onun için onu iste ya da aynısını iste demektir. Sadece istemek değildir bu yalnız. Bunun için elimden geleni senin için yaparım demektir. Selam verdiğimizde. Yani selamette olabilmen için, rahat edebilmen için, huzurlu olabilmen için. Elimden geleni senin için yaparım deyip ona karşımızdakine söz vermiş oluyoruz. Karşıdaki de aynı ile ya da daha güzeliyle mukabele ederken aynısını söylemiş olur. Ben de senin için öyleyim. Niye? Çünkü... İkisi de mü'mindir, müslümandır da ondan. Zaten başka türlü düşünülemez. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, kendisi için istediğini kardeşin, kardeşin için de istemedikçe mü'min olamaz. Mü'min olamaz. O zaman birbirimize selam verdiğimizde neyi söylediğimizi bilmemiz lazım. Gönlümüzü de kontrol etmemiz lazım. Acaba ben gerçekten böyle bir duayı kardeşime yaptım mı? Yapıyor mu Yaparsak bunun karşılığında ne varmış? Birbirimizi sevecekmişiz. Kim söylüyor? Allah'ın Resulü söylüyor. Birbirimizi sevince neyi, sev neyi kazanırız? Allah'ın sevgisini. Allah'ın Vöru ismi bizim üzerimizden tecelli ediyor. Karşımızdakini sevmiş oluyoruz, karşımızdaki bizi sevmiş oluyor. Dolayısıyla her ikimiz için de Allah'ın völül ismi tecelli ediyor ki Allah bizi sever bu sefer. Bir de kendinden ikram eder. Eğer gerçekten demek ki birbirimize selam vermiş olsaydık, birbirimize bu şekilde dua etmiş olsaydık alem muhabbete gark olurdu. Sevgiden geçiremez olurdu. Herkes birbirine yardım etmek için, selamete erdirmek için, o selamın gereğini yerine getirmek için yarışırdı, yarışması gerekirdi. Olmadı, neden? İçi boştu da ondan. Kelimenin içi boş olunca o kelime öyle bir kelimedir. Ne kendisine ne de karşısındakine, başkalarına fayda vermez demektir. Ölü kelime bu kelime demektir. Kelime diri olsaydı, içi dolu olsaydı, yani o gönlünden aksaydı, o dua senin gönlünden akmış olsaydı, hem sana kazandırır, hem de başındakine kazandırırdı. Allah Hz. İsa için o Allah'ın kelimesidir dedi. Kur'an'a Allah'ın kelamı dedi, kelamullah. Kelime demek, Allah'ın içini manayla doldurup tecelli ettiği varlık demektir. Hz. İsa için Allah'ın kelimesidir deyince, aynı zamanda mucize manasına gelir ki, babasız yaratmıştır. Yani Allah ona ol deyip yaratmıştır. İnsan da aynı şekilde Allah'ın yarattığı o kelimeleri kullanır. O kelimelerle iman edebilir, o kelimelerde kafir olur. Yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince iman etmiş olur. Çünkü iman dil ile ikrar, kalb ile tasdik demektir diliyle ikrar etmezse olmaz. Onun için Allah kul, de ki, söyle diyor. Aynı şekilde biri küfür bir kelime söylese kafir olur. Kelimeleri kullanmak bu kadar önemlidir. Aynı zamanda kelimeler fitneye sebep olur. Dedikodu yapılınca, iftira atılınca Fitneye sebep olur, savaşa sebep olur. Kelimeler aynı şekilde barışa da sebep olur. Onun için kelime deyip geçmiyoruz. Yani kelimeyi anlamayınca, Allah'ın ona yüklediği manayı anlamayınca hayat manasız bir şey olur. Kelime manasız olunca hayatın kendisi de manasız olur. Onun ameli de manasız olur. Amelinden de bir mana çıkmaz, tecelli etmez yani. Faydasız olur. Onun için ibadeti yaparken mutlaka kelimeleri öğrenmemiz gerekir. Allah'ın vahyettiği kelimeleri, ayetleri yani fatihayı, tesbihleri, hamdleri anlamamız gerekir. Ne söylediğimizi bilmemiz gerekir. Yoksa içi boş, anlaşılmayan. biri karşımıza gelse bilmediği, anlamadığı bir dilde ona bir kağıt yazsak yani farz edin ki biri geldi dili İngilizcedir ama Türkçe'yi bilmiyor. Biz Türkçe'de ona bir takım kelimeler yazdık, övgü dolu kelimeler yazdık ama o bunu bilmiyor yalnız. Eline verdik git falan adama bunu oku dedik. O da gitti o kağıttan o kelimeleri okudu o yazıyı okudu ama içinden bir şey gelmemiş. Zaten ne söylediğini bilmiyor. Şimdi o adam o bilmediği kelimelerle onu söylerken onu övdü. Onu sevdiğini söyledi ama kendisi ne söylediğini bilmiyor. Karşıdaki onu kendisini övmüş ve sevgisini Kendisini arz etmiş olarak kabul eder mi? Etmez. Niye? Çünkü kendisi ne söylediğini bilmiyor. diyor. İbadet böyledir. Allah'a ne söylediğini bilmezsen, Allah için ne yaptığını bilmezsen, Allah onu kabul etmez. Kabul görmez yani. Sen kendin kabul etmemişsin ki Allah kabul etsin. Sen ne söylediğini bilmiyorsun ki Allah onu kabul etsin. Aynı şekilde selavat, Allah ve melekleri Resulüne selat ederler ey iman edenler siz de tam bir teslimiyetle selat edin buyurdu selatı yani bu selavati da ne olarak anladık Müminler, Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed dese selavat okumuş olur dedik ya da öyle öğretildi ama Allah'ın murabi bu değildir. Allah'ın murabi nedir? Allah ve melekleri selat eder. Ey müminler siz de Allah ve meleklerini selat ettiği gibi selat edin. Yani Allah şimdi selavat mı okuyor? Allahümme mesela seyyidina Muhammed mi diyor? Haşa. Melekler bunu mi okuyor? Haşa. Üçünün okuduğu selavat aynı olması gerekir. Hem de her hutbede, cuma günü hutbede, bu ayet okunuyor. İnne ve Ya ayuhe'llezine amenu sallu ve sellimu Bu ayet her cuma günü okunuyor. Selavat okunuyor. Hemen millet ne yapıyor? Hemen selavatı getiriyor. Elini yüzüne sürüyor. Hemen Allah'ın emrini yerine getiriyor yani. Bu bir emir çünkü burada. Emir bu değildir. Selavat okuyun bu demek değildir. Allah Nebisine, peygamberine yardım ediyor. Melekler de aynı şekilde Allah'ın emriyle ona yardım ediyor. Ey iman edenler siz de peygamberinize yardım edin. Çat koydu oraya bir de ne buyurdu? Tam bir teslimiyetle. Yani onun istediği gibi, Allah'ın emrettiği gibi ona yardım edin. Ona destek olun peygamberin vazifesi nedir? Allah'ın kendisine vahyettiğini kullarına taşımak. Hidayete vesile olmak. İmana vesile olmak. Ey iman edenler siz de peygamberinizde tam bir teslimiyetle, yani onun yaptığı gibi, onun istediği gibi ona yardım edin derken siz de vahyi taşıyın, hidayeti taşıyın. İmani kullara taşıyın. Yardım edin. Bu selavati getirirken selam getirmek, selam etmek, vermek, sünnet, selamı almak farzdır. Namazı kılarken, ettehiyatü okurken orada önce Resulullah Efendimiz Allah'ı övüyor, ona hamd ediyor. Bütün övgülerin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Bu Resulullah Efendimiz'in selamidir. Allah'ın huzurunda evet, verdiği selamidir. Sonra Allah eselamu aleyke eyhün nebi, selamım senin üzerine olsun buyuruyor. Selamı almak farzdır. Bir kul selavat getirdiğinde, diliyle selavat getirdiğinde Resulullah Efendimiz aynen selamını alır. Resulullah Efendimizin selamı, selavati o için duadır. Dua olmuş olur. Aslında o ne yapmış? Peygamberine kendisine dua ettirmiş demektir bu. O bu diliyle yaptığı o selavat peygamberine bir şey kazandırmaz. Kendisine kazandırır. Bir adım ötesinde ona neyi kazandırması gerekir? Peygamber'e yardımı kazandırması gerekir. Peygamber'le dua ettiriyor ya. Aynı şekilde fiili olarak eğer ona yardım etmiyorsa, selavatı yalan bir selavat. Diliyle söylediğini kalbi tasdik etmiyor, onu fiile, amele dökemiyor. Selavatı ölü bir selavat olduğu için kendisine fayda vermez. Hem dilimizle selavat okumamız gerekir. Resulullah Efendimiz'in selamını, duasını almak için. Aynı şekilde eğer onun duasını aldıksa, duasının bizim üzerimizde gerçekleşmesi lazım. Gerçekleştiyse bizim de selavatımız kabul oldu, onun da selavati, bizim için onun selavati kabul olmuş demektir. Ama yok, harekete geçmedikse, hiçbir şey yapmadıksa, kıpırdamadıksa bu durumda bizim selamımız ona gitmemiştir. Biz ona selam veremedik. Selavat okuyamadık yani. Dolayısıyla ondan da bize selam gelmemiştir. Onun selamını da alamamışız demektir. Evet. Selam deyince ne dediğimizi bilmemiz gerekir. Resulullah Efendimiz'e selam verince yani selavat okuyunca ne dediğimizi bununla beraber bu selavatın bize neyi kazandırması gerektiğini anlamaya çalıştık. Evet, devam ediyoruz evet, şeytan iblis iblis Allah'ın meleklere Adem'e secde edin emrine karşı gelen cinlerden olan biri cinlerin önde gelenlerinden biri mevki makam sahibi biri aynı zamanda hem zahiri hem manevi olarak mevkii, makam sahibi, kendi aleminde söz hakkına sahip biri. Allah meleklere secde edin deyince, o da oradadır o anda. Bütün melekler secde ediyor, o secde etmiyor. Onun da kendine göre gerekçeleri vardır. Ben ondan daha hayırlıyım diyor. Beni ateşten, onu çamurdan yaratmışsın diyor. Ama Allah secdeyi emrederken, özellikle ben onu tasvir ettikten sonra, ona suret verdikten sonra, tamamladıktan sonra ona kendi ruhumdan nefettiğinde hepiniz hep beraber ona secde edin. Kendi ruhumdan nefettiğinde demişti. İblis bunu görmemezlikten geliyor. Onu çamurdan dedi. Ama Allah ben ona suret verip kendi ruhumdan nefedince ona secde et dedi. Çamura secde et dememişti. ruha. Ruhtan dolayı secde et demişti. İblis bunu yok saydı. Allah'ın her kelimesinde bize bir mesajı bizim üzerimizde bir muradi vardır. Anlamamız gereken bir şey vardır. Yoksa Allah bize hikaye anlatmıyor. Ne dedi? Sen kendini veya insanı çamurdan bir varlık olarak görürsen onu secdeye layık göremezsin. Onun kıymetini, degerini, şerefini takdir edemezsin. Tıpkı iblis gibi olursun. Allah bunu söyledi. Yani ayeti kendimize taşıdığımızda Rabbim bana neyi söyledi burada dediğimizde bunu söyledi bize. İblis gibi olma. Allah'ın emrine itiraz ederken kendini haklı görüyor. Bunun için Allah onu huzurdan kovdu. Orası senin kibirleneceğin yer değildir. İn aşağı gidiyor oradan. Biri yanlış yaptığında eğer kendi günahını savunursa, yanlışını savunursa iblis gibi yapmış olur. Onun mürşidi iblis olmuş olur, iblise tabi olmuş olur yani. Günahını savunursa, yanlışını savunursa, bu görmediğimiz şeyler değildir. Yanlış yaptığını biliyor, bile bile karşısındakine üstün gelmek için yanlışını savunuyor. Özür diliyorum deme büyüklüğünü gösteremiyor. Affedersin, beni affet, kusura bakma deme büyüklüğünü, ademliğini gösteremiyor. Adam olamamış, adem olamamış ondan. Yanlış yaptığı halde, ben haklıyım diyor. Bir suç varsa karşısındakini atıyor. Bu, iblisin hali, iblisin tavridir. İblis ne dedi ondan sonra? Beni azdırdığından dolayı ben de senin sirati müseklimin üzerine oturup onları şaşırtacağım. Yani Allah'a, bu sen bana yaptın dedi. Benim azama hükmettim dedi. Haşa. Onun için eğer biri suçunu ister Allah'a alsın, ister biri başkasına alsın, İblisin durumuna düşmüştür. Aynı zamanda iblis sirat-ı müstakimde oturur ve insanları saptırır. Kim insanları Allah yolundan alet koyarsa, başka tarafa yönlendirirse o iblistir. İblis deyince neyi anlamamız gerekir? Onu anlatmaya çalışıyoruz. yoksa bütün suçlar iblisin, o cehenneme gitsin demek, kimseyi kurtarmaz. Kendimize bakmamız gerekir. Biz de iblisin yolundan gitmiş olmuyor mu? Biz de iblisleşmiş olmuyor mu? Evet. Görüyoruz, mümindir, Müslümandır, ama Allah'ın yolunu sevmiyor. Allah yolunda gideni sevmiyor, yürüyeni sevmiyor, Allah'ın sevdiğini sevmiyor, Allah'ın güzel dediğine güzel diyemiyor. Bu iblis olmamış ne olmuş? Bura ne denir yani? Şeytan da iblise tabi olanlardır, cinlerden iblise tabi olanlar. İblisin yolunda yürüyenler, iblise hizmet edenler demektir. Bunlar cin taifesidir. İnsanlardan önce dünyaya gelmişlerdir. Tıpkı insanlar gibi Allah'a avd olmakla sorumludurlar. İman edenleri vardır, kafirleri vardır, münafıkları vardır. Aynı şekilde İmris'e tabi olmuş, şeytan olmuşları vardır. Nasıl ki cinlerin, müminleri, kafirleri, şeytanları varsa insanlar içinde de bu aynen böyledir. Allah bize örnek veriyor. Hatta Resulullah Efendimiz Ebu Zer'e söylemişti, Ya Ebu Zer, insan ve cin şeytanlarından sakın. Ebu Zer, Ya Resulallah, insanlardan da mı şeytanlar var? Buyruk: evet, onlar daha tehlikelidir. Çünkü onlar seninle konuşuyor onları elinden tutup seni başka yere çekebiliyor zor kullanıyor ama cinlerden olan şeytanların böyle bir gücü yok sadece vesilse verir, sadece davet eder yani seni başka türlü tehdit edemez ama insanlardan olan seni başka türlü tehdit eder yani Ebu Cehil'e şeytan demekten başka ne demek gerekir ya da Firavun'e şeytan demekten başka ne demek gerekir aynı şekilde kıyamete kadar bu böyledir. İnsanlar içinde bir de şeytanlar varmış. Allah Kur'an-ı Kerim'deki son iki surede Nas ve Felak suresinde Allah'a sığın diyor. Evet, son Nas suresinde şeytanlardan o vesvese veren o seni başka yere davet eden şeytanlardan Allah'a sığın minel cinneti vel nas son ayet o şeytanlar cinlerden de olur, insanlardan da. O fark etmez. Onlardan Allah'a sığın dedi. Minel cinnetti ve nas. O şeytanlar cinlerden de, insanlardan da olur. Şeytana uymak başka bir şey, şeytan olmak başka bir şeydir. Eğer biri her türlü yanlışı yapmış olsun, her türlü günahı işlemiş olsun, hatta kafir olsun, şeytan olmayabilir o şeytana uymuştur. Şeytana tabi olmuştur. Ama biri eğer haktan başka yere davet ediyorsa, Allah'tan başka yere davet ediyorsa, Allah'ın Resulünden, Allah'ın kelamından, vahyinden bilerek veya bilmeyerek başka yere davet ediyorsa o halis, muhlis, su katılmamış şeytandır. Allah katında, Allah nazarında o şeytandır yani. İster bilerek, ister bilmeyerek olsun. Öğrenmek zorundadır. Yemek yemeği nasıl öğrenmişse, yolda yürümeyi nasıl öğrenmişse, konuşmayı nasıl öğrenmişse, Rabbine iman etmeyi de, itaat etmeyi de, Resulüne tabi olmayı da öyle öğrenmelidir. Yoksa onu ciddiye almamışsa zaten peşinin şeytan olmayı kabul etmiş demektir. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? hakkı çekip çıkardıktan sonra batıdan başka ne kalır? Yani ya hakka tabi olursun Allah'ın vahyine tabi olursun Allah'ın vahyine tabi olmak demek Allah'a uymak demek Allah'ı dinlemek demektir. Öyle hayali şeylerle dil olmaz. Evet. Şeyhane uymak başka? Şeytan olmak başka bir şeydir. Eğer dikkatle bakacak olsak korkarın ki en yakınlarımızdan bile arada bir şeytanın vazifesini yaptığını görürüz. Söyledim bilerek veya bilmeyerek ama burada bilmemek mazeret değildir. Bir de kibir diyoruz. Kibre Hangi manayı yüklenmişiz? Evet, Aslında iblis, şeytan dedik, cini söylemedik, cini de söyleyelim. Cin söyledim. Hazreti Ademden önce dünyadaki Allah'ın imtihan olarak dünyaya gönderdiği ateşten, dumansız ateşten yarattığı varlıklardır. Tıpkı insanları gibi Allah'a abd olmakla sorumludurlar. Aradaki fark Allah onlara kendi ruhundan nefet onun için ruhun nefrettiği insana secde ettirmiştir onları. Cin deyince bu da şeytanın başka bir hilesi. Sanki böyle insanlar üzerinde bir hükmü olan, sanki insanlardan daha üstün korkulan bir varlık olarak anlaşılmış. Birçok mümin Müslüman bunu böyle Anlamış. Hatta ismini söylemekten bile çekiniyor. Üç harfliler diyor. Daha da kötüsü, daha da beteri, bizden daha iyiler diyenler vardır. Senden nasıl iyi oluyor? Sen bu kelimeyi söylemeye nasıl cesaret ettin? Allah'ın sana secde ettirdiği varlığa bunu söylemeye nasıl cesaret ettin? Niye cesaret ediyor? Bilmiyor da ondan. Öğrenmemiş de ondan. Öğrense de işine gelmiyor. Allah bir de şeytana tapmayın dedi. Şeytana tapmak varmış. Tapmak nasıldır? Ondan korkan ona tapmıştır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Senin ihlaslı kulların üzerinde hiçbir saltanatın yoktur. Bir gücün, kuvvetin yoktur dedi. Şeytan ancak dostlarına vahyeder dedi. Dostlarına. Yani kendisini dinleyenlere. Ya ondan korkuyorsun onu dinliyorsun ya da onu seviyorsun onu dinliyorsun. Onun peşinden gidiyorsan sen onun dostuysun. Onun sana ne yapman gerektiğini ne konuşman gerektiğini söyler. Ona dostuysun şeytanın. Arkadaşıysın. Artık sen de onun gibisin yani çünkü sen de ona yardım ediyorsun onun için sen ona yardım ediyorsan sana ne söylemen, konuşman gerektiğini nasıl davranman gerektiğini de sana evet, o vesveseyle verir yani gönlüne vahyeder sana onu yaptırır aynı şekilde ondan korkanlar da ister farkında olsun ister olmasın Rabbini dinlememiş demektir Allah onun sizin üzerinizde bir gücü yok dedi ama sen yok ondan korkuyorsan sen o zaman mümin değilsin. Allah'a iman etmemişsin. Onun için bir müminin cinlerden korkması veya onlardan bir şey beklemesi küfürdür. Şeytan kıyamet günü kendini savunurken bundan önce senin bana abdolmanı kabul etmemiştim. reddetmiştim etmiştim zaten diyorum. Evet. Onun için böyle şeylerle uğraşmak, meşgul olmak doğru değildir. Ne kalabalık içinde, ne yalnızken, ne yatarken hiçbir şekilde zarar veremez, yaklaşamaz, dokunamaz. Herhangi bir hükmü insan üzerinde, iman etmiş mümin üzerinde herhangi bir etkisi, yetkisi olmaz. Ama dostlarına yaklaşır. Her türlü vesveseyi verir. Vesvese vermesi önemli değil. Bir mümine de, bir müttakiye de vesvese verebilir. Mümin, müttaki ona tabi olmaz, uymaz, ciddiye almaz. Tiksinir onun. Verdi, onun verdiği vesveseden. Ama eğer biri onu ciddiye alırsa, biri onun verdiği vesveseyi severse, ondan herhangi bir beklentisi olursa bir süre sonra şeytan onu tabiri caizse istila eder gücü altına alır, etkisi altına alır öyle ki artık o, o insan kendini kontrol edemez kendini şeytanın kontrolüne vermiş olur istediği şekilde düşünemez Düşüncesini kontrol edemez. Çığırdan çıktı. Bu gücü şeytana veren kendisiydi yalnız. O onu ciddiye aldı, gözünde büyüttü, ondan korktu. Bir süre sonra artık şeytan ona söylemeye başlar. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, namaz kılma. Allah deme. Ben rahatsız oluyorum diyor. böyle yapma böyle şeyler. Korkar ve yapmaz. Aynen böyle. Bir süre sonra aynen böyle yapar. Bu çok gördüğümüz şeylerdir bunlar. Sen Allah diyorsun ben rahatsız oluyorum diyor. Namaz kılıyorsun ben rahatsız oluyorum diyor. Namaz kılma. O da korkuyor namaz kılmıyor. Korkuyor ya ondan. Avd olmuş ona. Onu Rabbi olmuş artık. Emri o veriyor. Allah namaz kıl dedi, Ben zikret dedi, o tam tersini söylüyor. Artık Allah'a abd olmaktan çıkmış, şeytan'a abd olmuş. Böyle basit şeylerde ona taviz veriyor, onu sevk ettiği yanlış fikirlere düşüncelere dalıyor. Zamanlidir ki bir şey olmaz. Kendisi oraya adım attı ya, bir süre sonra kontrolden çıkar dedim. Sonuç itibariyle mesela git kendini şu damdan aşağıya at der. Aynı böyle söylüyor. Kendini buradan aşağıya at diyor. Ve o insan öyle bir hal alır ki artık kendine güç getiremez ve gidip kendini oradan atmak zorundadır. Rabbi emretmiş. Ama bu tavizi, bu gücü o ona verdi. Önce ikna eder. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap, şöyle yapman lazım. Yapacağı en son darbe de budur. Onu ona öldürtmek. Kendi kendisini katili yapmak. Yaptıran o. Böyle küçük tavizler verdikçe o büyüyor. O güçleniyor. Sen de onun karşısında zayıflıyorsun. Onun için bir müminin, bir Müslümanın şeytana herhangi bir şekilde taviz vermesi doğru değildir. Bu onun evet, felaketi olur çünkü. Evet. Kibir. Yani cin deyince Öyle, Allah'ın yarattığı, kul olmakla sorumlu, yükümlü olan varlıklar olarak anlamak gerekiyor. Allah onlara da yardım etsin. Allah hepsini imana erdirsin. Eğer şeytan olmuşsa, nasıl ki biri kafir olunca iman etmeye hakkı varsa, şeytanların da iman etmek gibi durumları vardır. Zaten dönemler de vardır. İblis hariç. O bir kere kovuldu Kıyamete kadar da ona süre verilmiş. Onların kendine göre ömürleri vardır. Bin sene, bin beş yüz sene civarındadır. Hayatları böyle uzundur. Yani cin deyince bunu böyle anlamak gerekir. Şeytan deyince cinlerden kafir olanları anlamak gerekir. Mümin, Müslüman nasıl varsa aynı şekilde insanlardan da böyle şeytanlaşmış olanlar vardır. Kibir deyince büyüklenmek olarak anlıyoruz onu başkasına karşı büyüklenmek yani ben ondan üstün diye anlıyoruz güzel giyinmek, şık giyinmek kibirde eğildir, böyle bir şey yok kibir başka bir şey kibir de iblisin ana vasfıdır Allah ayet-i de öyle buyuruyordu İblis kibirlendi Kibrinde direndi. Secde etmedi. Kibirlendiği için secde etmedi. Kibirlenip ben ondan hayırlıyım dedi. Onun için söylüyoruz. Cehenneme gidenler mutlaka kibirlerinden dolayı gitmişlerdir. Kibrinden dolayı şeytan olmuştur. Kibrinden dolayı kafir olmuştur. Münafık olmuştur. Müşrik olmuştur. Onun için cehenneme gidenler Kibirlerinden dolayı gitmişlerdir, giderler. İsterse beden itibariyle kibirlenmiş olsun, ''İblis beni ateşten, onu çamurdan yarattın.'' desin beden itibariyle. Yani kendi ırkıyla ırkıyla Bir başka ırka, ''Ben ondan üstünüm.'' demiş olsun. ''Benim dilim onunkinden daha şeydir, ben onun için daha üstünüm.'' demiş olsun benim memleketim onun memleketinden daha üstündür, ben ondan daha üstünüm demiş olsun bu zahiri olarak kibirdi bir de ben ondan hayırlıyım dedi, hayır isterse ben ondan daha hayırlıyım desin ben ondan daha çok takva sahibiyim, ben ondan daha çok mümin veya müslüman üstünüm hayırlıyım desin İkisi aynı şey onun için herkes kendi hesabına baktığında, hesabının ne kadar zor olduğunu bilir. Bunu bilmeyen hiç kimse yok. Bunu anlamayan hiç kimse yok. Senin hesabın bu kadar zorken, bir başkasına karşı nasıl kibirlenebilirsin? Benim hesabım onunkinden daha kolaydır diyebilirsin. Eğer hesabı Allah'a göre yapıyorsan, yapamazsın. Mümin yapamaz bunu. O zaman kime bakarsa baksın kendini en aşağıda görür mü? Görür, görmelidir. Görmüyorsa sorun var. Manevi olarak Allah'ın kendisine ikram ettiklerini şükür olarak, hamd olarak şükrünü eda etmeli, hamdını eda etmeli. Bunu Rabbim bana ikram etti demelidir. Rabbim ikram etti. Aslında benim halım bellidir, durumum bellidir. Ben bunu hak etmiş değilim. Rabbim bana ikram etti deyince onun şükrünü, hamdini eda ediyorsun, o büyüklenmek olmuyor, o kibirlenmek olmaz. Nimet'i kendinden bilince, bana ait, ben deyince kibir olur. Ben yaptım deyince, ben deyince kibir olur. Allah seni üstün kılmış. Yani sana ikram etmiş, ikramıyla seni üstün kılmış. Sana ait bir şey yok. Sen yine kibirlenemiyorsun. Sadece ona hamd ediyorsun, boyun bükülüyor. Tevazun artıyor, artmalıdır. Kim, neyiyle kibirlenirse kibirlensin, iblisin durumuna düştü demektir. Şeytanın durumuna düştü demektir. Çukura yuvarlandı demektir yani. Bu çok tehlikeli bir durum. Belki, insanın Allah'a gitmede, Allah'a yakın olmada, cennete gitmede en büyük engelidir. En büyük, Uçurumudur, uçurum demek daha doğru ne bir başkasına karşı ne malınla ne de başka bir mevkinle bir makamınla kibirlenmek gibi bir hakkın olmaz yani Allah hepiniz Adem'densiniz dedi Adem de topraktandır dedi kendini toprak gibi görmen gerekir en ikrama nail olmuş olanınız en muttakı olanınız. Takva sahibi olanınızdır dedi. Kim Allah'ı ciddiye almış, Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmiş, kul olarak, abd olarak, abdolmayı olmayı kabul etmiş ve abd olmaya çalışıyor. Abd olmuşsa ne kadar abd olmuş, o kadar üstündür dedi Allah. Allah üstünlüğün ölçüsünü beyan etti. bunu üstünlük olarak değil mükerrem dedi ikrama nail olmuş dedi yani Allah ona ikram etmiş onunla da kibir denemiyor ikrama nail olduğu için Allah'tan Allah'a şükreder ve hamd eder söyledim boyunu bir daha Rabbine büker kibir kelime manası büyüklenmek demek kebir büyük demek kibir büyüklenmek demek bir başkasına karşı büyüklenmek demek. Ama herhangi bir makhlukata karşı büyüklenmek de kibirdir yalnız. Muhatap olduğumuz hangi varlık olursa olsun o Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Bizim ona karşı bir üstünlüğümüz olmaz. Allah onu ne için yaratmışsa o kulluğunu orada yapıyordur. Rabbini de hamd ile tesbih ediyordur. Bizim bir taşa bile üstünlüğümüz olmaz bu durumda. İnsan ise isyan dolu, küfür dolu, şirk dolu hayatı vardır. O kendini biliyor. Öteki ise Rabbini hiç itiraz etmemiş, isyan etmemiş tertemizdir. Bir taşa bile kul kibirlenemez. Allah korkusundan aşağı yuvarlanıyor taş. Rivayete göre Beyazidi, İslami Hazretleri bir Allah dostu müşid Kamil hı hı. Arkadaşlarıyla bir yere gidiyor dar bir sokaktan geçerken bir karşıdan bir köpek geliyor Dörbeyazli Hazretleri böyle duvarın kenarına çekildi sokak dar köpek bana dokunmasın diye eteğini böyle çekti bir köpek geldi tam önünde durdu bekledi bir de ona baktı bir şeyler mırıldamıyor ama kimse anlamıyor ne söylüyor sonra diyor beyazı hasafleri böyle bir eğildi köpeğin önünde buyurun dedi yol verdi köpek geçti gitti sonra bir dervişler soruyor efendim ne oldu öyle köpek durdu sonrası siz eğildiniz diyor buyurdu ki köpek geldi önünde durdu dedi ki bana ben gelirken senin eteğini topladım bu köpek bana dokunmasın dedim. Dokunsaydım ne olurdu? En fazla yıkardın geçerdi. Temizlenirdi. Sen bana karşı kibirlendin, büyüklendin. Eğer sana dokunsaydım, o etekini yıkardın, uç suyla yıkardın temizlenirdi. Ama bana karşı kibirlendiğin için bir derya su senin gönlündeki kibri yıkayamaz dedi. Evet. Bir deryası senin gönlündeki kibri yıkayamaz. Niye? köpeye karşı kibirlermiş. Bana dokunmasın diye. Kibrin ne kadar kötü olduğunu bir varlığa bir köpeğe de yapabileceğini söylemek için. Söyledim bu ne? Evet. Biz de melek diyoruz. Melek. Melek deyince Neyi hatırlamamız gerekir? Melek deyince Allah'ın nurdan yaratmış olduğu bir varlıklar insana secde etmiş. Her anda insanın hizmetinde olan, secde bu demektir zaten aynı zamanda, her anda insanın hizmetinde olan varlıklar elbette ki Allah'ın emriyle, Onu insanı önünden arkasından manevi olarak cinlerden şeytanlardan koruyan varlıklar, insanın gönlüne aynı şekilde vahiy eden nurdan varlıklar, sağında solunda yaptıklarını yazan kiramen katibin melekleri varlıklar. bir sıkıntıya bir dara düştüğü günde Allah'ın vazifelendirip o kuruluna yardım etsin diye gönderdiği varlıklar, ölmeden önce Allah'ın elçi olarak gönderip ruhunu bedenden ayıran varlıklar, ruhunu teslim alan Azra Aleyhisselam, Allah'ın huzuruna çıkaran varlık olarak meleği melekleri anlamamız gerekir. Melekler saf nurdan, saf Allah'ın rahmetidir. Dolayısıyla nuru sever, sevabi sever, güzelliği sever, kulluğu sever. Dolayısıyla kul olanı seviyor, insan olarak da Allah'a kul olanı sever, güzel yapanı sever, salih amel işleyeni sever, ibadet yapanı sever, Allah'ı zikredeni sever, Her konuda insanın ameline şahittir. Şahitlik yapar. Bu bir tane değil. Allah'ın sayısını bildiği kadarıyladır bunlar. Allah her şeyi bir vesileyle yapar. Birçok işi de melekleriyle, vesileyle yapar. Meleklerin bulunduğu yerde şeytanlar olmaz. İstisnalar kaydeyi bozmuyor şeytanın olduğu yerde de melekler olmaz yani melekler bir eve geldiğinde orada şeytanlar olursa orada orayı terk ederler niye sıkıntı duyar çünkü bir yerde küfür varsa nifak varsa dedikodu varsa oradan sıkıntı duyar oraya girmez bu söylediğim rahmet melekleri için geçerlidir onların bulunduğu yere rahmet yağıyor çünkü Eğer bir yerde, bir evde sorun sıkıntı varsa, tartışma varsa orada şeytan vardır, melekler orayı terk eder. Onun için evimiz, evimize melekleri misafir edelim, şeytanları misafir etmeyelim. Biz de sabır diyoruz, şükür diyoruz. Sabır demek, tahammül etmek demek değildir evet tahammül etmeyi de içine alır ama tahammül etmek demek değildir bir ibadeti yaparken de kulluğumuzu yaparken de sabır gerekir yani onu yapmaya sabretmemiz gerekir kalkıp abdest almaya sabretmemiz gerekir sonra huzura çıkıp ibadeti eda ediyoruz ibadeti yapmada da sabır gerekiyor Allah için yapılan her işte sabır gerekiyor. Yani dayanmak gerekiyor. Gerektiğinde tahammül etmek gerekiyor. Gerektiğinde orada sağlam durmak gerekiyor. Yani hakta, hak üzerinde, hak yolunda çalışırken orada dik durmak gerekiyor. Güçlü kuvveti durmak gerekiyor. Sabır bu demektir. Yoksa sabır tembellik manasına gelmez. Elinden geleni bul yapar, gerisini Allah'a havale eder. Hak üzerinde dimdik durur, sabır sabreder yani. Sabır budur. Hak üzerinde direnmek, dik durmak, sarsılmamak, Rabbine güvenmek. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, imanın yarısı sabırdır eğer sabredemezse imanın yarısını kaybeder. Niye? Gücünü kaybetmiş. Dirincini kaybetmiş. Nefsine karşı gücünü kaybediyor, direnemiyor. Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışırken direnemiyor. Kulluğunu yaparken direnemiyor. Günahlara karşı, nefsine karşı, şeytana karşı, arzularına karşı direnemiyor. İmanın yarısı gittik ömür yarısı da şükürmüş sabırla şükür imanın meyvesidir çünkü şükür de Allah'ın verdiği nimeti nimetten dolayı teşekkür etmektir nimete teşekkür ham Allah'a şükürdür Allah'ın zatına şükürlü teşekkürdür yani ama şükür nimete teşekkürdür ikisi arasında böyle bir fark vardır bununla beraber ham Aynı zamanda şükrü içine alır. Nimete vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez buyurdu Resulullah Efendimiz. Bu durumda eğer birine teşekkür edemiyorsak vesile olduğu nimetten dolayı Allah'a da şükretmiş olmuyoruz. Aynı şekilde nimeti görmek gerekir yalnız yani nimeti yok saymak en büyük şükürsüzlüktür. En büyük şükürsüzlük nankörlük demektir. Bütün analar, babalar kendi evlatları için mutlaka nimete sebep vesile olmuşlardır. Teşekkürü hak etmişlerdir. Mutlaka teşekkür etmek gerekir. Onlara karşı şükretmemiz gerekir. Bu Allah'ın emridir. O zaman herkesin en küçük bir nimet olsa bile kimden gelirse gelsin. Anasına, babasına, Eşine. Özellikle eşine. Nasıl? Onlar hayatı beraber yaşarken karşılıklı sürekli aslında birbirlerine ikram ederler. Yani sürekli aslında birbirlerine karşı teşekkür borçludurlar. Hiçbiri sen buna mecbursun diyemez. Bunu söylerse hiçbir şey anlamamış demektir. Teşekkür edersen Allah nimeti artırır. Etmezsen Azabım çok şiddetlidir dedi. Eşler birbirine teşekkür ettiğinde karşısındakinden hayır görecek. O nimet çoğalacak. Etmezse ne olur? Bir süre sonra azab olur. Azabım çok şiddetlidir ya Allah. Yani şükürsüzlüğünden dolayı azabı sen hak ettin demektir. Kendin kazandın onu. Şükretme etmediğin için. Evet. Şükür aynı zamanda Allah eğer ona imani vermişse, ibadeti vermişse, kendisini zikretmeyi vermişse, kelamını anlamayı, dinlemeyi, hikmeti vermişse, yani ne yana dönerse dönsün, Allah'a şükretmesi, hamd etmesi gerekir. Zahiri nimetlerde ayrıca şükredip hamd etmesi gerekir. Ham Allah'ı övmekti, Allah'ın övdüğünü övmekti. Allah'ın övgüsünü istemekti. Bunun için çaba gayret sarf etmekti. Biri eğer Allah'ı övüyorsa, Allah'ın neyini övüyor? Kendisine yapılan muamelesini övmesi gerekir. Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun, kulun iman etmesi lazım ki Allah onun için rahmeti dilemiştir, hayrı dilemiştir, cenneti dilemiştir, cennetin yüksek derecelerini dilemiştir, yakınlığını dilemiştir. İmtihana onun için tabi tutmuştur. Bu durumda o imtihan esnasında ne yapması lazım? Hamd etmesi lazım. Yani Allah'ı övmesi lazım. Ya Rabbi güzel yapıyorsun. Benim için en hayırlısını yapıyorsun. Bana merhamet ediyorsun, rahmet ediyorsun. Sen bana böyle ikramda bulunmayı dilemezsen ben bunu beceremem. Mutlaka bunun arkasında büyük bir nimet vardır. Yani zahiri olarak ben bunu sevmesem de, beğenmesem de ben iman etmişim ki sen Rahman ve Rahim'sin bana ikram etmeyi, rahmet etmeyi dilemişsin demelidir demediyse Allah'ı övmedi, hamd etmedi ne yapıyor o zaman? İsyan eder, itiraz eder kerih görür Allah'ın işini beğenmez beğenmemiş olur yani Allah'ın güzel dediğine çirkin demiş olur böyle yapınca hamd etmiş olmaz, Allah'ı övmüş olmaz tam tersine yermiş olur imanı kaybediyor. Hamd etmeyince. Allah'ı övmeyince. Elhamdülillahi rabbil alamin dediğimizde Fatiha'da okuduğumuz ayet övme ve övülme. Allah'a, alemin Rabbi olan Allah'a aittir. Mahsutur diyoruz. Övmek de ona aittir. Yani ne demek? Ben Allah'ın beni övmesini istiyorum. Sen ona hamd edeceksin ki övge layık olasın. Hamde layık olasın. Övmek Allah'a mahsustur. Allah kimi övüyorsa, kimi seviyorsa, kime güzel yaptı diyorsa senin de aynen öyle söylemen lazım. Yoksa haram işleyenlere bunlar güzel yapıyor desen Allah'a avd olmadıkları halde bir mevkuya bir makama gelmiş zahiri olarak bu işte böyle bir makama geldi, çok güzel yapmış, çok iyi yapıyor ve kıymeti de geri ona göre veriyorsun ona farz et ki birinin iki tane çocuğu olsun biri bir makama gelsin ötekini de yoksul olsun hiçbir şey olmasın bakıyorsun ki o zahri olarak bir makama gelene binbir türlü övgü yağdırıyor onunla olmaktan şeref duyuyor onun kendisi yanında bulunmasından şeref duyuyor hiç bundan daha şerefsiz biri var mıdır? yok bu halis, muhlus, şerefsiz insan. Şerefi Allah'ta değil, mevkude, makamda, dünyada arayan insandır. Allah'ın övdüğünü övmüyor yani. Kimi övüyor? Taptığını övüyor. Taptığını. Makam kimdeyse, mevkudu kimdeyse, mal kimdeyse onu övüyor. Taptığını övüyor. Allah'a kul olanı değil. Hatta gerektiğinde söyler. Sen böyle boş şeylerle uğraşıyorsun, bak baranca şöyle yaptı, falanca böyle yaptı, sen git ibadet yap. Uçacaksın zaten. Bir de böyle söyler. Bir de alay eder böyle. Bir de ismi mümin Müslümandır. Cenneti de istiyor. Allah'ın övdüğünü övmek gerekiyor, sevdiğini sevmek gerekiyor ki mümin olalım, Müslüman olalım, Allah'a hamd etmiş olalım. Allah'ın hamdine, övgüsüne layık olalım. İbadet diyoruz, ibadet. İbadet deyince ilk aklımıza gelen namazdır. Oruçtur, hacdır, zekattır, zikirdir, sadakadır, infaktır. Allah yolunda çaba gayret sarf etmektir, cihattır. Her ne aklımıza gelirse, ibadet. Bu ibadetleri yaparken, yaratılışın gayesi bu değildir. Yaratıcının gayesi Allah'a abd olmaktır. Allah'ın bizden istediği kendisine abd olmamızdır. Bu ibadetleri yaparken kulluğumuzu, abdiyetimizi yapıyoruz yani. Allah'a abd olmak için bunları yapıyoruz. Bunlardan her biri bizi Allah'a abd yapar. Yani Rabbimizi bir daha bize sevdirir, bizi bir daha Rabbimize sevdirir. Her bir ibadetimizde. Allah için yaptığımız İbadet her ne olursa olsun bizi bir daha, evet, biraz daha Rabbimize, kendimize, cennete yaklaştırır. Yaklaştırmalıydır. Yani araç. Allah'a yaklaştırma aracı. Allah'a avdolma aracı. Allah'ı sevme, imanın biraz daha kemale erme aracı olarak görmesi gerekir. İbadetleri, bütün ibadetler böyledir. Yoksa amaç, ibadet değildir, ibadet amaç değildir ibadet araçtır, abdolmanın aracı amaç abdolmaktı evet. helal diyoruz, haram diyoruz neye göre söylüyoruz? duyduğumuz kadarıyla hem de böyle kolayca dilimiz dönüyor böyle büyük bir cesaretle gibi bir şeye haram diyebiliyoruz özellikle haram Şeriat'te bütün alimlerin söz birliği vardır ki Herhangi bir konuda haram hükmü yoksa o halaldır Heral olması için hüküm aranmaz Delil aranmaz Yani Allah bir şeye haram demişse o haramdır Yani herhangi bir şey için bu halal midir değil midir diye delil aranmaz Eğer haram hükmü yoksa o halaldır Hüküm böyle Haramları Allah belirlemiş zaten, herkes bunları biliyor, leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvan. Bununla beraber eğer biri mecbur kalırsa, Allah ayet-i buyuruyor, onlardan böyle aşırı gitmemek kaydıyla yiyebilir. Darda kalır, zorda mecbur kalırsa. Allah'ın haram kıldıkları bunlardır haram kıldıkları bellidir kim bunun dışında herhangi bir şeye yiyecek olarak haram derse o Allah'a iftira atıyor dedi Allah o yalan söylüyor o Allah'a iftira atıyor dedi haram bunlardır İçecek olarak sarkoş eden bütün içkiler Sarhoş eden bunun ile de içilmesi gerekmiyor. Koklansa eğer sarhoş ediyorsa o da buna dahildir. Mesele aklı korumaktır, aklı kullanmaktır, aklı perdelememektir. Yoksa işte sarhoş etmese haram değildir. Sarhoş eden şeyin azı da, çoğu da haramdır. Allah haram kılmış. Bunun dışında biri bir şeye haram dese Allah'a iftira atmış olduğu ki Allah buyuruyor diye kelimede Kimdir o benim adıma konuşup dilini evirip kıvırıp şu halaldır bu haramdır diyor. Kimdir o benim adıma hüküm veren? Evet onun için özellikle bazı şeyler için hemen bakıyorsun ki şu haramdır diyor. Ağızdan çıkan kelimeyi kulağı duymadı. Ne söylediğini bilmiyor. Allah'ın bu konuda nasıl bir hüküm verdiğini bilmiyor. Nasıl tehlikeli bir kelime kullandığını anlamamış. Evet. Onun için rastgele böyle herhangi bir şeye haram denmez. Allah'ın haram kıldığı bir şeye de halal diyemez. Halal bir şeye haram demek neyse nasıl küfür oluyorsa Allah'a iftira oluyorsa halal bir şeye de haram demek aynı şekilde küfürdür ve Allah'a iftiradır. Onun için bu konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Farz diyoruz, sünnet diyoruz. Farz Allah'ın emrettiğidir. Sünnet, Resulullah Efendimiz'in yaptığıdır. Sünnetin çeşitleri vardır. Sünnet Resulullah Efendimizin hayatıydır. Müminlere gerekli olan sünnet nedir? Allah'ın emri olarak, ibadet olarak yaptıkları bütün müminler için sünnettir. Allah'ın emri olarak. Allah'ın kendisine vahyettiğine göre bütün hareketleri, konuşmaları, her şey sünnettir. İbadet olarak yaptıkları bir de adet olarak yaptıkları vardır. Onlar sünnet değildir. Adet olarak yaptıkları. Yani sarık giymesi, cübbe giymesi, entari giymesi veya on, kendi adetlerine göre farklı farklı mesela sevdiği yemekler vardır. Onların şeyi farklıdır. Her ne olursa olsun. Adet olarak yaptıkları adet sünnetidir. Onlar müminlere ne farzdır ne de sünnettir. Aynı şekilde mesela kendi ailesine bir baba olarak davranması sünneti vardır ki müminlere örnektir bu. Komşusuna davranması vardır, müminlere örnektir. Memleketi idare etmesi sünneti vardır, bu idarecilere örnektir. Mesela öğretirken, Eshar-ı ders verirken, öğretirken, bütün muallimlere, öğretenlere bu sünnettir. Her ne yaparsa yapsın, sünnet olmuş olur, adet olarak yaptıkları istisnadır. Yani herkesin sünnet olarak örnek alacağı hayatından bir bölümü vardır. Bir de vahiy diyoruz. Vahiy. Vahye, Allah'ın indirdiği diyoruz. Kur'an diyoruz. Vahiy aynı zamanda hay, dirilten manasınadır. Dirilten. Vahyin kendisi diri ve aynı zamanda diriltir. Eğer Allah'ın kitabına bakarken bu beni dirilten kitaptır. Beni diriltmelidir. Diriltmek Kur'an'ın mucizesidir. Ve Kur'an gerçekten diriltir. Ölü bir topluluğu müşrikleri müşrikken onları aldı sahabe gökteki yıldızlar konumuna getiren Kur'an'ın mucizesidir ki onlar Kur'an ile Allah'ın vahyiyle dirildiler. Kur'an onları diriltti. Elbette ki bu diriltmeyi Allah peygamberiyle beraber yaptı yalnız. Onun gönlüyle yaptı bunu. Onun için kitabımıza bakarken, vahye bakarken dirilten olarak bakmamız gerekir. Bizi dilüten kitap, kendisiyle dirildiğimiz kitap, hayatımızın dirildiği kitap, gönlümüzün dirildiği kitap. Yoksa ona ölü muamelesi yaparsak hiçbir şekilde ondan istifade edemeyiz. Allah onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar buyuruyordu. Eğer ayetleri okuyup ya dinlediğimizde imanımız artmıyorsa ya bizim kulağımız ölmüş ya da bize okuyan ölüdür. Hadis diyoruz. Hadis söz demektir. Resulullah Efendimiz'in Sözlerine genel olarak hadis deniyor. Hadis söz demektir, söylenen söz. Resulullah Efendimizin hadisi deyince, Resulullah Efendimizin söylediği sözler. Buna da aynı şekilde yani bir beşer olarak söylediği sözler vardır, bir de Allah adına söyledikleri vardır, emir olarak söyledikleri vardır, hayatın içinden söyledikleri vardır. Yani Resulullah Efendimiz diyelim ki bir şaka yaptı. Bu da onun sözüdür. Onu hadis diye nakletmek doğru olur mu? Olmaz. Yani Resulullah Efendimiz böyle yaptı denir. Ama öyle de senin o şakayı yapman gerekmiyor. Eğer orada Allah'ın emri varsa, o bir ibadet olarak yapılacaksa, evet, o aynı zamanda o hadis sünnete dahil olur. Yani hadis eğer sünnetse o bir emirdir. Resulullah Efendimiz'e tabi olmaktır. Yoksa Resulullah Efendimiz işte adımını şöyle atı ve ne böyle yapayım. O sünnet olmaz. O hadise uymak olmaz. Hadis o değildir. Sünnet o değildir. Biz de muhabbetullah diyoruz, havfullah diyoruz ya da haşyetullah diyoruz. İnşallah bunları da söyleyelim, tamam yapalım. Muhabbetullah, Allah'ın muhabbeti. Kulun Allah'ı sevmesi, Allah'ın kulunu sevmesi. Zikrullah, kulun Allah'ı zikretmesi, Allah'ın kulunu zikretmesi. Çift anlamlı, iki tarafa birden bakın kelimelerdir bunlar. Muhabbetullah deyince neyi anlamamız gerekir? Kulun Allah'ı sevmesi. Kulun Allah'ı Rabbi olarak kendisini yaratan Rabbi olarak sevmesi Muhabbetullah'ı aynı zamanda iman olarak anlaması gerekir. İman. Muhabbet eşittir iman. Kulun Allah'a olan muhabbeti ne kadarsa imanı da o kadardır. O kadar imanı kamildir. Bu İman artma ve eksilme kabul ediyor. Yani iman artar ve eksilir. Eksilen nedir? Muhabbet. Allah olan muhabbeti eksilir ve artar. Eğer imanımız artsın istiyorsa bu durumda yapmamız gereken şey nedir? İmanımızı artırmak. Allah iman artırmayı da nasıl beyan etti? Onlara Allah'ın ayetleri okununca imanlarını artırırlar. Allah'ın ayetlerini okuyarak, üzerinde tefekkür ederek imanımızı artırmamız, yani Allah'a olan muhabbetimizi, yakınlığımızı artırmamız lazım. İki türlü sevmek vardır. Muhabbet iki türlüdür. Biri sevdiğinde nefsiyle sever. Nefsiyle sevdiği her ne varsa bu benim olsun ister. Sevdiği benim olsun der. Bilelim ki bu nefis kaynaklı bir sevgidir. Benim olsun, bana ait olsun. Hatta benim olmazsa hiç kimsenin olmasın. Benim olmazsa ölsün veya herhangi biri için. Benim olsun diyor. Bu nefsani sevgidir. Ama Allah'ı sevmek tam bunun tersidir. Eğer biri Allah'ı sevdiğini iddia ediyor ve Allah benim olsun diyorsa nefsiyle seviyor nefsiyle seviyor Allah'ı Rabbini kulu gibi görmüştür bu çok önemli Rabbini kulu gibi görüyor kendisini Rab Rabbini de kulu gibi görüyor Allah benimdir diyor benim olsun bir tek bana ait olsun diyor Allah bunun için bir tek mümin benim diyor ya da bir tek mümin bizim cemaatimizdir bir tek mümin, benim gibi düşünenlerdir, ya da bizim cemaatimiz gibi, ya da bizim tarikatımız gibi, bizim mezhebimiz gibi şeyler söyler. Yani Allah'ı kendine ait zannediyor, ait kılıyor, nefsine ait, benliğine ait. Bu nefsiyle sevmektir, bu gönlün, kalbin, ruhun iman etmesi manasına gelmiyor bu, bu iman değildir ama o kendini mümin zannediyor. Hatta en öndeki mümin zannediyor, öyle ki bir tek ben müminim, gerisi diyor Müslüman değil, mümin değil. Bu kendini Allah'tan daha büyük görüyor, haberi yok. Allah bana aittir diyor, haberi yok. Benim olsun diyor çünkü. Bu iman değildir. İman nasıldır? İman ben Allah'a aitim diyenin sevgisidir. Ben Allah'a aitim, ben Allah'ın kuluyum. Ben O'na aitim, herkes, her şey O'na ait. Her şeyin değerini Allah biçiyor, kıymetini Allah biçiyor, hesabını Allah görüyor. Kendini Rab hükmünde, ilah hükmünde, hakem hükmünde görüp hükmetmez. Allah adına hüküm vermez. Allah benimdir demez, ben Allah'a aitim diyor. Aynı şekilde Allah şöyle yapsın, Allah böyle yapsın demez. Rabbin bana neyi emretmiş, ben o kuluyum, onu yapacağım, der. En büyük kibir de bu kibirli. O kadar kibirlenmiş ki, o kadar büyüklenmiş ki, Allah bana ait diyor. Bunu da iman zannediyor yalnız. Bunu iman zannediyor, bunun içinde diğer insanları, kendisi dışındaki diğer insanları Allah'ın düşmanı olarak görüyor. Ya da Allah'a itiraz eden, sanki Allah'ın gücü hiçbir şey yetmiyormuş gibi kendisi Allah'a yardım edecek ya. Nasıl bir iman? Nefsin işte böyle bir imani varmış. Daha doğrusu nefsin böyle bir kibri, böyle bir şeytanlığı varmış. Sahibine hile yapıyor. Bak diyorsan şöyle müminsin, bu kadar bir müslümansın. Sen bu kadar bir Allah'ı savunuyorsun, Allah'ın yanındasın. Evet. Ne zaman birini görseniz eğer o kendini Allah'ın sahibi zannediyorsa kendini dinin sahibi zannediyorsa peygamberin sahibi zannediyorsa bilin ki o ilahlığını ilan etmiştir. İlahlığını ilan etmiş. Onun için Allah'ı kimse vermeye de niyetleri yok. Ama görsen bizden olursan belki sana böyle biraz Kenarından köşesinden verebiliriz. Kenarından köşesinden ola. Yoksa senin kulluğunu bile kabul etmiyoruz. Sen gece gündüz ibadet yap, seni kabul etmez. Niye? Allah ona ait ya, sana vermez. Mutlaka sana bir kusur bulur ve seni cehenneme gönderir. Sen cehennemlisin der. Bak diyor de da şöyle yapmışsın. Seni mümin, müslüman olarak kabul etmez. Allah'ı vermek istemiyor. Dini vermek istemiyor. Dini de sahibi. Yetmez kendini sevemez sahibi zannediyor. Ben gösterim sahibi Kendini din sahibi zannedince kendini her şeyi sahibi zannediyor. Adam Allah'a sahip çıkmışsa sana sahip çıkmaz mı? Senin de şöyle yapman lazım, senin böyle yapman lazım. Yoksa yoksa düşmansın. Evet. Muhabbetullah dedik. Allah'ı sevmek kendini Allah'a ait görmek demektir. Allah'a kul, abd olarak görmek demektir. Rabbine boynunu bükmek demektir. Allah adına konuşmamak demektir. hüküm vermemek demektir. Haddini bilmektir. Haddini bilmek. İstediği tek şey Allah'ın kendisini sevmesidir. Allah'ı seven Allah'ın sevgisini ister. Başka bir şey istemez. Ne gözünde dünya vardır, ne mevki vardır, ne makam vardır. Onun için her şey Allah'tır ve Allah'ın sevgisidir, yakınlığıdır, rızasıdır. Başka tarafa dönüp bakmaz. Başka hesaplar yapmaz. Rabbini istiyor. Onu seviyor şimdi. Yaptığını da onun için yapar. Sadakallahu ve aziz. Allah hepimizi kelimeleriyle her neyi yetmişse onu anlamayı nasip etsin inşallah. Allah'ın vahyettiği kelimeleri kullanırken hiçbir şey Anlamayanlardan eylemesin bizi. Amin. Kendine göre anlayanlardan eylemesin bizi. Allah'ın muradını anlayanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Kardeşlerimizden biri soruyor. Beş yıldır deliha geliyorum ama bazı halleri bırakamıyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Nasıl yapayım demeye de utanıyorum. Ama hiçbir sohbetinizi de kaçırmadım. Herkesin mutlaka bir engeli vardır, takıldığı bir yeri vardır. Masum insan yoktur. Herkesin kendine göre takıldığı, gerçekten geçemediği bir yeri vardır, bir yanlışı vardır, bir alışkanlığı vardır. Bize düşen nedir? O alışkanlıktan, o yanlıştan kurtulmak için çaba gayret sarf etmektir. Bununla beraber Allah'tan yardımı istemektir. Bazen çoğalır o yanlışımız, bazen bizi zorlar, çoğalır, bazen azalır, bazen kontrol altına alabiliyoruz, bazen kontrolden çıkıyor, olabilir. İnsan beşerdir. Melek olmaz. Belki yanlışlarımız bize kazandırıyordur. kazandırmalıdır da zaten. Yanlış yaptığımızda ne yapıyoruz? tevbe ediyoruz. İstihbar ediyoruz. Rabbimize boynumuzu büküyoruz. Bir daha Rabbimize günahımızla yaklaşmış oluyoruz. Bunu mutlaka yapalım. Yapamadım, edemedim deyip şeytana teslim olmak mümine yakışmaz. Yaraşmaz böyle bir şey. Böyle bir şeyi düşünmek doğru değildir. Yapamadım, edemedim, olmadı demek doğru değildir. Herkesin yanlışı, eksiği vardır. Bu kardeşimiz de inşallah takıldığı yerden kurtulur bütün kardeşlerimiz için kim nereye takılmışsa inşallah hepsi o yanlışından takıldığı yerden kurtulurlar. O yanlışları kendileriyle Rableri arasına girmez Allah'tan ayırmaz onları inşallah. Yaklaşık bir haftadır cinlerden aşırı derecede korkuyorum. Ne yapmam gerekiyor? Cin kelimesini, şeytan kelimesini, iblis kelimesini anlatırken izah etmeye çalıştık. Bir mümin olarak Allah'a güvenmemiz lazım. Allah eğer senin helalî kulların üzerinde hiçbir etkin yoktur dediyse etkisi yoktur. Etkilenmek doğru değil. Yakışmaz. Onu unutmamız gerekir. Allah nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir dedi mi? Size şah damarınızdan daha yakınım dedi mi? Dedi. Allah ile beraber olalım. Eğer Allah ile berabersek, Allah bizimle beraberse, cinin, şeytanın lafı mi olur? Ne işleri var? Hiç kimse bize bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Bize düşen cinlerle, şeytanlarla beraber olmak değil, onları düşürmek değil, Allah ile beraber olmaya çalışmaktır. Allah hepimizden razı olsun.